Mm Rahim, elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Minhajül Abidin'den okumaya devam ediyoruz. Hem İmam Gazali'nin Rahmetullahi Aleyh ömrünün en bereketli ve en dolu yıllarına ait bir kitabı okuyoruz. Hem Arapçamızı ilerletiyoruz hem bazı dini ıslahları yaymaya, zihnimizi ona oturtmaya yönelik bir ders yapmış oluyoruz. allah Teala bereketini görmeyi de bize kolay kılsın diye dua ederiz. Evet. Şimdi Allah'ın tevfikiyle başlayalım demişti. İnne اَوَّلَ مَا يَتَنَبَّهُ الْعَبْدُ لِلْعِبَادَةِ Kulun ibadet için ve yeteharrak lisuluki tarikihâ ve onun gerekli yöntemlerine doğru hareket etmek için yekûnu bi khatratin semâviyyetin minallahi teâlâ ve Allah-u Teâlâ'nın diyebileceğimiz yani gökten gelen bir yardımında, himayesinde olmuş olmak için o tevfikin khasın ilahiyin, ilahi ve özel bir tevfik, tevfik'i daha önce açıklamıştık, ne demiştik? Allah'ın başarı vermesi kuluna. Bunun için kulun ilk yapması gereken şey, evvela meyetenebbuhu la abdul ibadeti. Kulun ilk defa ibadet maksatlı düşüncesi ile ilgili bir hareket, bir çalışma ortaya çıktığımızda ki burada Zümer suresinin 22. ayetini örnek getirmiş Efemen şarh Allahu cadrahu lillislam, ala nur min Rabbih. Allahın kalbini genişlettiği, İslam'a açtığı kimse bir Rabbinden bir nur üzeredir. buyuran ayet neyi gösteriyor? Bir Müslüman için Allahu Teala'nın ibadeti konusunda Rab Allahu Teala'ya ibadet konusunda Rabbinden yardım alması Tevfikini görmesidir. Ve ileyhi eşara sahibu şer'i sallallahu aleyhi ve sellem fe Şeriat sahibi de sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiştir diyor. Bu dediği söze bakmadan önce şimdi bir kaide öğrenelim ya da ulemanın lisanından bir şifre çözelim sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anılınca kullanılan bir duadır. Burada Peygamber Efendimizin ismi anılmadı. Ama sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bir daha görelim. O ileyhi işaret buna işaret ediyor. Bu yukarıda kulun dikkat etmesi gereken şeye e, neymiş o? Sahibu şer'i sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Sahibu şer'i şeriat sahibi demek. Şeriatımızın bize anlatan, şeriatımızı bize getiren kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Sahibu şer'i derken Resulullah demek istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nasıl Sevgili peygamberimiz. Hayatımızın önderi, canımız diye bir ifade kullanıyoruz mesela. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmak için alimler de farklı meziyetleriyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tanıtırlar. Bak sahibi şer'i diyor. Şeriat sahibi. Şeriatın sahibi kim olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olur. Onun için de Resulullah da böyle dedi der gibi şeriat sahibi böyle dedi diyor. Hadisi göre ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? nura اِنَّ النُورَ اِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ اِنْ فَسَحَ وَاَنْ Nur bahsettiğimiz nur. Allahu nuru nuru's semâvâti vel ard ayetindeki gibi nur kalbe girince Kalp rahatlar ve genişler. Fakile ya Rasulullah dendi ki ya Rasulullah, helı dalık min alamet yığravu biha bunun bir alameti var mı? Bunun ya yani işareti var mıdır? Fakale neam, evet vardır. Buyurmuş. Bir kalbe Allah'ın nuru girerse o kalp rahatlar. Peki bu kalbe Allah'ın nurunun girdiğinin bir işareti, alameti var mı? Var buyurmuş efendim Sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o? Ettecafa an daril gurur ve elinabetu ila daril kabla nuzulil mevti. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem müminin kalbine nur geldiğini bu nur sayesinde kalbinin de genişlediğini anlamanın işareti var mı? Sorulunca ne cevap vermiş? Üç seyir çağırıyor. <gülüyor> Ettecafe an dâril gurur. Ettecafe an dâril gurur. Gurur, dârul gurur dünya demek. Aldanma diyarı. Dârul gurur, aldanma diyarı. Neresidir aldanma diyarı? Dünyadır. Dünyadan uzak durmak. وَالْاِنَابَةُ اِلَى دَارِ الْخُلُودُ ebedilik diyarına doğru yürümek. Ebedilik diyarı neresidir? Cennet. Ahiret, cennet. وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ Ölüm gelmeden önce ölüme hazır olmak. Üç şey Müslümanın kalbinin Nur aldığını, nurlu bir kalbi olduğunu gösteriyor. Birincisi, şu tuzak dünyasından uzak duruyorsun. Ebedilik diyarına yönelik çalışıyorsun. Ölüm gelmeden ölüme hazırlanıyorsun. Böylece senin kalbinde bir nur var. Nur ne demek? Aydınlık demek. Aydınlık yerde insan bunalmaz. Karanlıkta ürker bunalır. Bir mümin Allah'a iman ettiği halde ürküyor, stresli, bunalımlı, kaprisli oluyorsa kalbi dar onun. Kalbi karanlık çünkü. Allah'ın nurundan pay yok kalbinde. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada Allahu subhanahu ve taala ifadeleri kullanıldı. Subhanahu Allah'ı tenzih etmek için kullandığımız kelimelerdendir. Teala da ne diyoruz? Allahu Teala diyoruz. Allahu Subhanahu ve Teala diyoruz. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi salatu vesselam dediğimiz gibi Allah Anılınca da kullanılan ifadelerden birisi Teala ifadesidir. Teala demek ortaklardan yüce, ortaklardan uzak demek. Ortaksız yok. ortak Ortağı yok. Ortaksız olan Allah demek. Aynı şekilde Subhanahu ne demek? Allah'ı O'na layık olmayan şeylerden tenzih ederiz demek. allah Teala dediğimizde Allah derken ortağı olmayan, ortaklık mefhumundan daha yüce olan, tek olan Allah demek istiyoruz. Sübhanehu dediğimiz zaman da bizim Allah'ımızın O'na layık olmayan şeylerle alakası yoktur demek istiyoruz. Bir başka celle zikruhu denir mesela. Allah celle zikruhu. Ne demek Allah celle zikruhu? Türkçe'de biz buna şanı yüce olan Allah diye tercüme ediyoruz. Şanı yüce olan Allah. Evet. Bu deyimleri şimdilik böyle tekrar ediyoruz. Kitapta ilerledikçe bunlara bir daha temas etmeyeceğiz ama ne yazık ki internet geldi, internet kavramları, internete ait rivitlemek, feslemek gibi şeyler Müslümanların da gündemi oldu. O gündemler bir nebze, mesela Teala ne demek, Subhanehu ne demek, Subhanallah ne demek bu mefhumlar gündemden düşmeye başladı. Onun için bunları bir nebze hatırlatmakta fayda buluyoruz. Subhanallah ne demek? Allah'ı bütün ona layık olmayan, uygun olmayan eksikliklerden tenzih ederiz demek. Tenzih etmek, uygun bulmamak, uzak tutmak manasında. Devam ediyoruz. Rezalimizin rahmetullahi aleyh ifadeliğinden. فَاِذَا خُطِرَ بِقَلْبِ الْعَبْدِ اَوَّلَ كُلَّ şeyin. Her şeyden önce kulun kalbine şöyle bir şey gelir, gelmelidir. Kul şöyle bir mantıkla düşünmelidir. اَنِّي اَجِدُن۪ي Kendimi buluyorum. مُنَعَّمًا بِظُرُوبٍ minen مِنَ النَّعَمِ Pek çok nimet çeşidi içinde buluyorum kendimi. مُنَعَّمًا Nimetlerle donatılmış demek. Her kul... Böyle düşünür. Ben kendimi nimetlerle donatılmış buluyorum. Çeşitli. Kel hayatı hayatım var. Vel kudureti, gücüm yetiyor. Vel akli, aklım var. Vel nutki, konuşabiliyorum. Ve saizi el me'ani eşşerifeti ve Ve diğer insan için saygınlığı olan bir sürü nimetlerim var lezzetlerim var. Dilim tat alıyor, burnum koku alıyor. Ve bu kadar da değil. وَمَا يَنْصَرِفُ عَنِّي مِنْ ضُرُوبِ الْمَضَارِّ وَالْآفَاتِ Ve beni birisi pek çok sakıncalı, tehlikeli şeylerden de koruyor. Yani hem nimetler var, elim tutuyor, konuşuyorum, benzeri nimetler. Hem de bir yerde düşüp ölmüyorum. Hastalanıp yataklara düşmüyorum. Pek çok da böyle nimetler de var elimde. Yani pozitif nimetler var. Negatiften korunmuş olma nimetleri var. Mesela bir çomak gelip gözüme batıyor da ben kör olmuyorum. Bir yerden düşüp kafamı yarıp felç olmuyorum. Bunlar da bir nimet çeşidi. Sadece nimetleri sayarken sadece... İşte göz, kulak saymıyorum. Muhtemel sıkıntılardan korunmuş olmayı bile nimet görüyorum. Görüyor yani müellif. En basit müstehcen kabul edilir ama hiç müstehcen değil. Hayatın içinde insan iki gün idrarını boşaltamasa idrarın da büyük bir nimet olduğunu anlar. Sadece iki gün idrarını boşaltamasa. Hatta bir gün, bir gün ama bir gün belki dayandı diyelim. E bu sefer içmeyecek. Su içmeyecek, sıvı almayacak. E sıvı almayınca böbrekleri çürüyecek. Gibi. Yani çok nimetler içindeyim. Düşünüyor şimdi. Gazali şu anda düşünüyor. Dediği ilk işim ibadet benim. Allah'ı tanımak. ibadete dalmam gerekiyor. Şimdi o ibadetin gerekçesini düşünüyorum. وَاَنَّ <gülüyor> لِهَذ۪ي Bu nimetlerin öyle veya böyle bu nimetlerin bir vereni var muhakkak. Birisi veriyor bana bu nimetleri. Yutali bu ni, bir ve hizmetihi. Bu nimet veren de benden şükür istiyor. Ve bu şükrün gereği olarak kulluk yapmamı istiyor. Buradaki hizmet, hizmet, kulluk yapmak manasında. ''İn gafeltu an zâlike'' ''Bu gerçeği ben anlayamazsam'' Hangi gerçeği? Bana bir nimet veren var ve bu nimetin karşılığı şükür istiyor. Bunu anlayamazsam ''Feyüzîlu annî ni'metehu ve yüzîkunî be'sehu ve nikmetahu'' ''Bu nimetlerin şükrünü yapmazsam o nimeti benden alır.'' Ve bana azabını tattırır. Ve nikmetini taktırır. Nikmet, nimet kelimesinin aksidir. Nimet ne ediyoruz? Kula, mesela göz verilmesine. Nikmet, gözün alınması demek. Nimetin tersi nikmettir. Arapça bir kelime olarak Arşivimize bunu da kaydedelim. Yani eğer ben bu bana nimetleri verenin şükrünü yapmazsam o nimetleri alır. Bu sefer nikmet verir. Nikmet ne nedir? Azap, eziyet. Eziyet, yorgunluk vesaire. Ve kad ba'se ileyye bana gönderdi. Ba'se ileyye bana gönderdi. Rasulen <gülüyor> neziran. Uyarıcı bir peygamber gönderdi. Eyyedehu o peygamberi de destekledi. Bil mu'cizatil harikati lil adati adetleri yani genel anlayışı delip geçen olağanüstü bir mucizeler verdi o peygamberine. Mucize ne diyoruz? Peygamberin bu ifade önemli ama mucize iki nokta üst üste peygamberin peygamberliğini ispat etmek için gösterdiği harikulade olay demektir. Harikulade ne demek olağanüstü. Peygamberlik iddia edenin peygamberliğini ispat etmek için getirdiği olağanüstü olaya mucize diyoruz. Peygamber Efendimizin mu'cizesi nedir dediğimizde Kur'an'dır diyoruz. Çünkü Kur'an kıyamete kadar olağanüstüdür. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim en büyük mucizedir. Musa aleyhisselamın mu'cizesi denizi yol yapmasıydı. İsa aleyhisselamın mu'cizesi ölülerin dirilmesini sağlamasıydı. Asırlar önce ölmüş birisi çıkıp, bu peygamberdir, doğru söylüyor dedi. Bu bir mucizeydi. Ama diğer peygamberlerinde elbette mucizeleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an'ımızdır. Kur'an onun mucizesi. Bunun dışında pek çok mucize. Miraç'ta bir mucizesidir mesela. E, parmaklarından su akmıştır. O bir mucizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mucizelerle gönderilmiştir. Neyi konuşuyoruz? Allah bana nimetler verdi diyor gazali. Bu nimetlerin şükrünü istiyor. Nasıl şükür yapacağımı, kulluk yapacağımı e, bana anlatmak için de mucize ile desteklenmiş bir peygamber gönderdi. E, bu mucizeler el-khariceti an makduril beşer. Bu mucizeler beşerin yapamayacağı işlerdir. Yani insan bir şeyi yapabiliyorsa Peygamber onu mucize olarak göstermez kimseye. Şairlerde şiir yazıyorlar, Peygamber de mucize olarak şiir yazsaydı olmazdı bu. Neden? Çünkü herkes şiir yazar. Evet. Ve haberani o Peygamber bana haber veriyor. Nnli Rabben benim bir Rabbim var. Jalla zikruhu evet. Celle zikru ne demektir? Şanı yüce olan bir Rabbim var. Şanı yüce yani övgüsü yüce. Adı yüce olan bir Rabbim var. O Rabbim, burada şimdi dikkat ediyoruz. Gazali kul tefekkür ederken hangi Allah'ı tefekkür etmeli onu anlatıyor. O Rabbim kadiran, kadir olan Rabbim. Alimen, alim olan Rabbim. Hayyen, hay olan, mutekellimen ve konuşan bir Rabbim var. Demek ki gazali mütefekkir olacak, çalışan bir kafa sahibi olacak. Müslümanın Allah'ı düşünüyor olması için Allah'ı kadir, alim, hayy, ve mütekellim görmesi lazım. Ne demek Kadir? Her istediğini yapacak kudreti olan Allah'tır o. Her şeyi bilen alim Allah'tır. Ve heydir. Yani canlıdır, vardır. Bu dün böyleydi, yarın böyle değil. Baştı ve sonu olmayan bir hayatı var Allah'ın. Ve Allah mütekellimdir konuşuyor. Konuşan bir Allah'ımız var. Nedir konuşması? Kur'an'la konuşuyor. Allah Kur'an'la konuşuyor. Böyle bir Allah'ım olduğu için yemuru ve yenha. Böyle bir Allah olduğu için o emrediyor ve yasak getiriyor. Hayali bir Rab değil o. Emreden bunu yap, namaz kıl diyen, yasak getiren, bunu yapamazsın diyen bir Allah'tır. Celle Celaluhu. Bu gücüyle de kadiren ala en yu'akıbe in asaytuhu bir isyanım söz konusu olursa bana ceza verir. En <gülüyor> yu'akıbe, ceza vermek. <gülüyor> ve yusibe in eta'tuhu ve İtaat ettiğim zaman, emirlerine uyduğum zaman da bana sevap verecektir Allah. Böyle bir Allah'a iman ediyorum diyor. Âlimen bi esrari ve benim sırlarımı da biliyor Allah. Burada duruyoruz. Hepimize lazım bir bilgi. Allah aleni işlerimizi, Ulu orta, videosu yayınlanmış işlerimizi bildiği kadar sırlarımızı da biliyor. Hatta yaptık, gizledik bu sır. Bir de alimun bidetis sudur içimizde dönen dolapları da biliyor Allah. Henüz konuşmadık, henüz yapmadık, henüz yazmadık ama içimizden geçiyor. Onları da biliyor Allah. Alimun bidetis sudur göğüslerde ne var ne yok. Beyinler ne döndürüyor? Bunu bilen bir Allah'ım var benim. O ma yahtelicu fi Zihnimde düşündüklerimi de Allahu Teala zihnimdeki hareketleri de Allahu Teala biliyor. Vakat vaada ve auada. Allah vaada auada. Şimdi Arapça eee bir ifade olarak vaade, evade. ikisinin de e, anlamı söz vermek. Söz kullanmak demek. Vaad etmek Türkçe'de var. Vaade dediği zaman sevap vaad ediyor demek. Evade dediği zaman ateşle tehdit ediyor demektir. Yani allah Teala e, evade abdehu kuluna Ateşi tehdit etti, cehennemi tehdit etti diye anlıyoruz. Evet. allah Teala benim zihnimde donan, e, dolaşan, hareket eden şeyleri biliyor. Bu yüzden de Allah sevap da vaat ediyor, ateş de vaat ediyor. Zihnimde dönüp duran, hareketlenen şeyleri. Ve emra bi iltizami kavaniyni şer'in Ve bu yüzden de allah Teala Şeriat kaidelerine, kurallarına uyumamı emretti. Feykağıu fi <fî> kalbi eğer kul, ta yukarıdan beri saydığı ben kendimi şöyle nimetler içinde buluyorum, böyle bir saydığı bu şeyleri düşünürse kul, feykağıu fi <fî> kalbi o zaman anlar ki bu ee, ön fi kal bir o zaman iyice anlar kalbine gelir ki enne o mumkinun iz, la li de Alilikefil hakli ee, fi bir evvelil Bedi yani evvelil Bedi heti ilk fırsatta görür görmez düşünebilir ve bu kul anlar ki Allah'ın şükür talep etmesi bana şükredeceksin bana kulluk edeceksin demesi Allah'ın ve bu dediğini yaptırması, yapmayana da azap getirmesi mümkündür. Bir hayal değil bu. Bu bizim tefekkür ettiğimiz şey hayal değildir. Bir gerçektir bu. Böyle düşünürse mümin, tefekkürü bu şekilde olursa kendi geleceğinden korkar akıbetinden endişe eder ve kulluk yapar. Fe hada khatirul faza allazi yunbihul abde ve yulzimuhu el Bu korku düşüncesi yani ben bana bu nimetleri verene karşı boş bulunursam şükür yapmazsam diye endişe etmek sürekli yünebbihul abde kula uyarı yapan bu düşünceler ve yülzimuhul hüccete onu peşin bağlayan ve yülzimuhul hüccete onu Allah'a itaate mecbur eden demek ve yaktahu anhu'l ma'dirate herhangi bir özür de kabul ettirmeyecek hale getiren şey ve yüz'icuhu ile nazari ve Onu bir şeyler görüp anlamaya ve bir sonuca ulaşmaya doğru hareket ettirir. Konumuz ne? İmamımız Gazalemiz neyi anlatıyor? Bir mümin abid olmak, Allahu Teala'ya kul olmak için hangi eksen üzerinde bir tefekkür dünyası oluşturması lazım. Onu açmaya çalışıyorum. Fe ta'cülu'l abdu 'inde zalika. Böyle bir ciddiyet, böyle bir hareket kulda oluşunca bu sefer bir hareketlenme olur. Ve yaklu ve yenzuru fi tariqi'l halase ve husulil eman. Lehu mimma waqa'a kalbihi Bu sefer Kalbinde ortaya çıkan bu hareketlenme, bu korkunun nasıl giderileceğini, kurtuluşun nasıl olacağını araştırmaya başlar kul. Düşündü, tefekkür etti ya, kendide de anladı ya, böyle bir Rabbim benden kulluk istiyor, şükür istiyor. E bu aksi takdirde bana azap eder. Düşündü, anladı ya, kalbinde bir hareketlenme olur, kurtuluş çareleri başlar kalbine gelen evsemi'a bi uzuni ile e, düş, duyduğu ayetler, hadisler, kulağına gelen şeyler felem yecid fihi sebilen siva'n nazr bi aklihi fi'd delaili bu anlar ki deliller yani ayetler, hadisler, Allah'ın evrenindeki kainatta gördüğü şeyleri e, düşünmekten başka Allah niye böyle emretti? Benden niye namaz istiyor mesela? Tefekkür etmekten başka bir çare bulamaz. Vel istidlal bi san'ati ala's sani'i. Yapılmış şeyden yapanı bulmaya başlar. Nedir? Dünyadan dünya ile ilgilenirken Allah'ı bulur. Dünyayı yaratanı bulur. Çocuğu olduğunda çocuğuyla meşgul olurken Allah'ı anlar. Çocuğu yaratanı anlar. Elma yerken elmayı yaratanı anlar. Bu noktaya gelir zi zihni. Bu ne için olacak? Kulluk araştırmalarına başladı ya artık her şey onun için yaratanı, onu var edeni, kendisini var edeni, elmayı var edeni araştırmaya sevk ettirir. لِيَحْسَلَ لَهُ الْعِلْمُ الْيَق۪ينَ Bütün bunlar Yakîn ilmine ulaşması içindir. Yakîn ilmi, yakîn bimâ huvel gâybü aslında gayiptir, Gâyip dediğimiz, yani gözle görülmeyen bir ilimdir. Ee, ama buna rağmen yakîn derecesindedir o. Elmada Allah yazmıyor. Ama o Allah yazısını görür gibi bakar elmaya. Ağaçlarda, denizlerde, dağlarda Allah var, yarattım ben diye imza görmüyor. Ama o ilmel yakin kat'i bir ilimle e, Allah'ı elmada görür. Görmeye başlar. Çünkü o bir kere kendisinin boşlukta olmadığını, kadir, alim, e, hay, hay ve mütekellim ve mürid olan, iradesi olan bir Allah'ın kulu olduğunu anlamıştı bir kere. Bu anladıktan sonra da artık elmadan bile sanîi yani o elmayı yapanı bulmayı öğrenir ve ve ya'lemu enne lehu rabban kellefehu ve emerehu ve nehahu. Sonunda bilir ki onun bir Rabbi var. O Rabbi onu mükellef yapmıştır. Yani mükellef ne demek? Sorumlu demek. Ona emretmiştir, ona yasaklar getirmiştir. Burada bir kavramı daha defterlerimize not ederim. İlmul yakin, el ilmul yakin diyor. Yakin ne demek? Kalbin bir şeye hiç tereddütsüz razı olması demek. Biz kalp diyoruz ama siz beyin olarak bugünkü kavramda kullanıldığını bilin. Yani Müslüman'ın kalbindeki bilginin yakîn olması, şüphesiz, tereddütsüz olması demektir. Müslüman veya bir insan çok şey bilir. Yüzlerce haber gelir kulağına. Ama bu bir kısmı tartışmalı konulardan oluşur. Bir kısmı yüzde on şüphesi vardır. Bir kısmı yüzde yirmi şüphelidir, bazısı da yüzde yüzdür. Yüzde yüz olan şeye yakin diyoruz. Mesela ölümü Kur'an-ı Kerim Hicr suresinin 99. ayetinde vābūd Rabbekh hatta yātiyek el yakin kuyrıyor. Yakin sana gelinceye kadar Rabbine kulluk yap. Ne demek yakin? Ölüm demek. Niye Allah yakin diyor ölüm için? Çünkü dünyada tek bir insan yoktur ölümü inkar edecek. Ölüm bütün insanların yüzde yüz var dediği şeydir. Allah'a ait bilgilerimiz yani Allah'tan bize gelen bilgiler Allah'a imanımız yakin derecesinde olmalı. Senin 10. deden ölmüş müdür, ölmemiş midir bir insana sorulmaz. Herkesin dedesi ölüdür. En büyük dedemiz Adem Aleyhisselam ölü. Ölüm çünkü tartışılabilir bir konu değil. 7 milyar insandan bir kişi çıkıp ben ölümün olduğunu düşünmüyorum diyemez. Allah'a iman da böyle bir yakın bilgisi düzeyinde olduğu zaman okulun namazı, huşu ile kılınmış bir namaz olur. Okulun sabrı, tam sabır olur. Okulun haramlardan çekinmesi hiçbir şekilde içine bir daha düşmeyeceği bir bataklıktan kaçmak gibi olur. Yakîn bilgisi buna diyoruz. Bu anlattığı şey kulun böyle bir bilgi, ilmul el-ilmül yakîn, bilgisi düzeyinde ...olması... ...fehâzihi... ...bu konuştuğumuz şey... ...evvelu akabetin... ...isteqbelethu... ...fî tarîkül ibadeti... ...bu kullukta... ...önüne çıkan... ...ilk... ...düzey... ...ilk sorundur... ...ilk akabedir... ...burada akabe diye bir kavram... ...kullanıyor... ...çalışma alanı demek istiyor... İlk çalışma alanı, ilk mücahide gayret alanıdır. Hangisi ve'i akabatu'l ilmi ve'l ma'rifete. Yani bir bilgi ve marifet sahibi olmak. Burada Minajul Abidin kitabını kaç derstir okumaya çalışıyoruz? Yavaş gidiyorum. Neden? Çünkü Gazali'nin mantığına, Gazali'nin kalemine ısınsın gözlerimiz istiyorum. Bunun içinde özellikle Gazali rahmetullahi aleyhin burada nasıl bir giriş yaptığını konuşuyoruz. Bu çetin bir süreçtir filan tavsiyeler ettikten sonra kul önce kulluğun nereden gerektiğini anlasın diye bir şeyle başladı. Beni yaratan var. Yaratan benden şükür istiyor. Bu şükür de onun şöyle bir Rab olmasından hak ettiği bir şeydir dedi. Bunu bilmek hatta yakin düzeyinde bilmek kulu işin başına getirir dedi. Bu işte ilk mücahede yani gayret alanıdır. Kul bu mücahedeye giriştiği zaman... Allah'ın izniyle sağlam bir zemine oturdu demektir. Li yekuna min el-emri ala basiretin. Bu neden dolayıdır? Kul yaptığı işi basiretle yapsın. Ala <gülüyor> basiretin demek eee Allahu Teala'nın nurunun açtığı aydınlık ortamda iş yapmak demek. Basiretli mümin de bu demek. Basiretli yani bakarken Allah'ın ona verdiği bir aydınlık ortamı görüyor. Körü körüne iş yapmıyor demek. Bütün bu e, ilim ve marifet sahibi olunca لِيَكُونَ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَلَى بَصِيرَةٍ فَيَأْخُذَ ف۪ي قَطْعِهَا مِنْ غَيْرِ بُدِّنْ بِحُسْنِ النَّظَرِ فِى الدَّلَائِلِ Herhangi bir şüphe veya tereddüt olmadan iyi bir hızlı bir şekilde bu ilim ve marifet yolculuğuna devam edecektir o zaman ve vufurü't teemmül ve't taallüm tam eksiksiz bir öğrenme mücadelesi yapacaktır ve istifadeti bu bunların hepsinden istifade edecek o istimde'd duai burada altını çizerek devam ediyoruz و استمداد الدعاء الصالح منهم استغفر الله وفور التامل والتعلم buradan satır atladım ve suale min ulama ahiret alimlerinden öğrenmeye başlayacak bu ilimden dolayı elladinehum edille't-tariqi yolu gösterenlerdir onlar Suruc, surucul Ümmeti. Ümmetimizin kandilleridir alimler. Ve kadetül e'immeti. Onlar imamlarımızın önderleridirler. Vel istifadeti minhum. Onlardan öğrenecek ve istifade edecek. Ve istimdâdit duâ-i salih minhum. Alimlerden dua talep edecek. lit Başarmak için. ve ianeti Ve yardım görmek için. İlâ en yakta'ahâ bu akabe dediği yani ilim ve marifet sürecini bitirebilmek için bir tevfikillahü subhanahu ve Teala, Fihsul lehu'l ilm ve bil gayb. Alimlerden istifade ederek böylece ona ilim ve yakin oluşacak gaybla ilgili meselelerde. Burada e, ilim ve gayba ait bilginin ne olduğunu bir daha anlatacak ama bir notu unutmuyoruz. Ve alimleri ikiye ayırıyor. Alim derken bir defa kimyacıyı, matematikçiyi kastetmiyor. Bildiğimiz fıkıh alimi, tefsir alimi ona alim diyor. Ama onları da ikiye ayırıyor. Dünya alimleri, ahiret alimleri. Eğer Gazali'nin bu dünya alimleri, ahiret alimleri dediği şeyi anlarsanız bugün pek çok olayı da çözersiniz. Niye koca koca ünvanlı alimler taviz veriyorlar dinden? Çünkü dünya alimi. Niye filan alim ipe götürüleceğini bildiği halde taviz vermedi? Çünkü ahiret alimi. Biri para peşinde, maaş peşinde, öbürü de Allah'ın rızasının peşinde. Allah'tan başka beklentisi olmayan, ipe götürülüyor taviz vermiyor. Ya özür dile deniyor, ben özür dilemem diyor. Ben Allah için yazdım diyor. Ya gel şurada maaşlı bir iş yap. Siz bana maaş verirseniz hakkı konuşmama sansür getirirsiniz. Ben aç gezerim. Allah'tan öğrendiğim ilmi Vahyi anlatırım diyor. Gazali'nin bu tasnifini avucunuzun içine yazın. Olayları anlamak istiyorsanız. Koca koca ünvanlı adamların şey aslında bu faiz helal olabilirdi şurada. Niye dediklerini, avami ifadeyle niye kıvırıp durduklarını niye yalpaladıklarını kolay anlarsınız. Dünya âlimi var, ahiret âlimi var. Gezeli ahiret alimi olduğu için Teala, bütün anlatımlarını da o ahiret alimlerini bize tanıtmaya yönelik e, anlatıyor rahmetullahi. Aleyh. Burada bir nokta bu bu Minhacul Abidin'de yani ne dedi bize? Eee sual min ahireti. Ahiret alimlerine soru sorması, ders alması lazım dedi ve istifadeti minhum onlardan istifade etmesi lazım nerede âlimin dersi gitmesi lazım istimde, ve istimda ve istimdaat dua-i salih minhum âlimlerin duasına da muhtaçtır bir insan yani âlimin dersini aldığın kadar duasını da iste belki o da başkasının duasına muhtaç ama âlim peygamber vekili âlimin vasfı peygambere varis olmasıdır. dolayısıyla onun duası da bereketlidir diye Tavsiye ediyor. Burada e, bir not defterlerimize yine ilave edebiliriz. Dünya alimleri, ahiret alimleri o ayrı bir nottu. Burada alimlerimiz e, bilgiyi kitaptan okumakla alimin önüne diz çöküp ya da önündeki masaya oturup okumak arasındaki farkı çok incelemişlerdir. Ve şöyle bir kural yaygındır ama bu yaygınlık öbürü haramdır şeklinde değil. Efbaliyet, daha üstün, daha bereketliliği anlatmak bakımından derler ki kitap cemadattandır Yani cansızdır. Kitap şu, bu kitap cemadattandır Yani insan değil, ruhu yok. Dili yok, kulağı yok. İçindeki bereketli, bunda bir sorun yok. Hele de bu bereket zaten. Ama cansız bir varlık bu. İnsan ise mükerrem, kulağı, gözü, aklı, eli olan saygın bir varlık. Kitapla insan arasında konusu bakımından değil, yapıları açısından böyle bir fark var. Dolayısıyla canlı bir insan öbür canlı insanın önüne oturduğundaki feyiz ve bereket akıntısı hiçbir zaman cansız bir mahlukun önüne oturduğu zamanki gibi değildir. Her ne kadar kağıt ağaçtan yapılıyor, selülozdan yapılıyor vesaire diye bir gerekçe getirsek de eftaliyet bakımından ama yoksa alebin olmadığı yerde Elbette kitaptan okuyacağız. Elbette defterlerimizdeki notlardan okuyacağız. Ama hiçbir zaman alemin ağzından çıkan bir paragraflık bir açıklama ile kitaptan okuduğumuz bir paragraflık açıklamayı aynı tutamayız. Bir alemin ağzından çıkan sözle beraber gözünden bize yönelen ışın kitaptakinden çok daha güçlüdür. Elbette Alimle buluşma imkanı olmayanlar için şimdi biz mesela Gazali rahmetullahi aleyh ile buluşamıyoruz. Cennette inşallah buluşacağız. Cennetten önce onunla buluşma imkanımız yok. Ama Minacül Abidin'i önümüze koyduk. Sanki Gazali önümüzdeki gibi teselli bulduk. Gazali Şam'da olsaydı bu Minacül Abidin bilgisini ondan dinlemek için Şam'a hicret etmeye değer. Hicret edilirdi onun için. İhya dersleri yapacak olsaydı Şam'da, sağ olsaydık İstanbul haramdı bize o zaman. Şöyle gidip her insan ondan birkaç yüz ihya dersi okuyup gelseydi, İslam ve Müslümanlık bugün daha farklı olurdu, düşünüyoruz, umut ediyoruz. İnşallah alimler buluruz. Bulamazsak alimler onların kitaplarını buluruz. Kendisiyle görüşmek istediğimiz alimin, yani görüşmek içimizden hasret duyduğumuz alemin kitabı da onun yerine geçer. İnşaallahu teala. Evet. Onun için, için fe ehsule lehu el ilmu vel yakînü bil gayb Gayb konusunda ilim ve yakîn oluşur onun için. Artık tereddüt olmaz. Alimlerin de e, alimlere sorup öğrenen alimlerden istifade eden alimlerin duasını alan artık bir noktaya gelir. Bu ve sonunda ne anlar bu? Enne lehu ilahen wa hiden la sheriqele. Onun hiçbir ortağı olmayan bir ilahı vardır. O da Allah'tır şüphesiz. Hu ellidi khalakahu. Onu yaratan odur. Ve nami ali bi kullu Ve onu bütün bu nimetlerle donatan da odur ve ne o kellefehu bi şükriyi ona şükür emretmiştir. O o bi hizmeti ve dâati bi zahiri ve baatini dışıyla içiyle Allah'a teslim olmayı o emretmiştir. Dışı ile insan nasıl teslim oluyor ibadetleri yaparken, içi ile nasıl teslim oluyor e, Allah'a iman ederken, tevekkül ederken Allah'a e, zikrederken, tefekkür ederken yani beynimiz, kalbimiz bir de bedenimiz var. Batını ve zahiriyle Allah'a teslim olmak demek e, bedenini secde ettirerek teslim ettiriyor. Bu zahiri bir görüntü. Dış görüntü. Batınımızda bizim zihin dünyamız. Allah deyince e, huşu içinde olmak. Allah'ın ayetini dinlerken hissettiğin İslam ve Müslümanlık heyecanı içinin de Allah'a teslim olup olmamadığıyla ilgili görüntüdür. Allah onu vekellefehu bi şükrihi şükretmekle mükellef kıldı. Yani mükellef olmak sorumlu olmak demek dedik. Ve emerehu bi hizmeti ve taati bi zahiri ve batini ve el küfre ve durubel maasi. Küfrü yani Allah'ı yok kabul etmeyi ve isyan çeşitlerini durup çeşitler demek isyan çeşitlerini de uyardı, yasakladı ve hakeme lehu bissevâbil Halidi in itâ'ahu eğer bu şekilde itaat ederse ona ve sonsuz bir sevap vaat etti. Sonsuz sevap nedir? Cennet. ve bil'ikâbil hâlidi in asâhu ve anhu eğer yüz çevirir isyan ederse ebedi azabı sö söyledi. Nedir ebedi azap Cehennemdir. Feinde zâlike böyle bir durum gerçekleştiğinde şu bahsettiğimiz bilgi atmosferi teb'asuhu hadil merifetu vel-yakînü bil gayibi Bu noktaya gelmiş Müslümanı bu bilgi ve gayba ait bu yakini düzey hareket, alet teşmiri lil hidmeti. Kullukta hareketlendirir. Teşmir, hareketlendirme kul, ortaya çıkmak için gayret etmek demek. ve iqbali ale'l-ibadeti lihâze seyyidil mun'imi ellezî talebehu fevecedevu bu ona bu nimetleri gönderen efendisine karşı ondan kulluk isteyen, şükür isteyen efendisine karşı ibadet heyecanıyla donanır. Ve بَعْدَ مَا جَهِلَهُ Onu tanımadığı bir Rabbiydi o. Bu bilgiler sayesinde onu tanımış oldu. Ve لَا يَدْرِي كَيْفَ يَعْبُدُهُ Ama nasıl e, yapacağını bilmiyor olabilir. O يَلْزَمُهُ مِنْ خِدْمَةِ بِزَاهِرِي وَبَاتِنِ ve iç Dış ve iç sorumluluklar açısından neler yapması gerektiğini bilmez. Fabade, husul hadi ilmifeti bilâhi Subhanahu ve Taala, Allah Subhanahu ve Taala'nın hakkındaki bu bilgi o istikmal ilmi ve ilmifeti istikmal tamamlamak demek. Bu ilmi ve bilgiyi tamamlamak, tamamladıktan sonra cehde, gayret eder. Cehde, gayret demek de gayret eden demek, cihat gayret etmek demek, cehaade hatta yeterli meselelerden öğrenmek için kendisini öğrenmek için kendisini öğrenmek için kendisini öğrenmek için kendisini öğrenmek için kendisini öğrenmek için kendisini Demek ki Gazali bu noktada ne dedi? Gerçek bir Allah bilgisi şimdi seni Allah'ın farz dediği şeyleri öğrenmeye sevk etsin bakalım. Buna biz ne diyoruz? İlmuhal bilgisi farzdır diyoruz. İlmuhal kitabında yazan şeyler Allah'a iman ettiğini söyleyen, bu imanda da ciddi, yakın düzeyine gelmiş olan, insanın geleceği düzeyidir. hal kitabını görünce bunu okul talebelerinin ödev kitabı zannedenin aslı yoktur. Nedir o asın? Yakın düzeyinde Allah'ı bilmiyordur o. Allah'ı hakkıyla bilse o bilginin gereği kulluk ihtiyacı hissedecekti. Okulluk ihtiyacı ilme hale mecbur edecekti onu. Evet. Burada kalıyoruz. Bundan sonra Gazalemizi dinlemeye devam edeceğiz inşallah Allah-u Teala ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ve velhamdülillahi rabbil alemin <gülüyor>